Ekseriyetin halis duası dahi fereci umumiyi cezbeder. Kuvve-i cazibe vücuda gelmediğinden da verilmedi. İkinci meraklı sual: Bu iki ay zarfında heyecanlı bir vaziyeti siyasiye karşısında bana hem alakadar olduğum çok kardeşlerime kavi bir ihtimal ile ferah verecek bir teşebbüs etmek lazımken, o vaziyete hiç ehemmiyet vermeyerek bilakis beni tazik eden ehli dünyanın lehinde olarak bir fikirde bulundum.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 ve şiddetli bir surette mübtedilerin hükümetleri lehinde taraftar çıktın bu ise dolayısıyla bid'alara taraflıklıktır el cevap biz feret ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz fakat kafirlerin kılıcı ile değil kafirlerin kılıçları başlarını yesin kılıçlarından gelen fayda bize lazım değil zaten o mütemerrit ecnebilerdir ki münafıkları ehli imana musallat ettiler ve yetiştirdiler. Hem harp belası ise, hizmet-i Kur'aniyemize mühim bir zarardır. Bizim en fedakar ve en kıymetdar kardeşlerimizin ekserisi, 45'ten aşağı olduğundan, harp vasıtasıyla vazife-i kudsiye-i Kur'aniye'yi bırakıp, askere gitmeye mecbur olacaktılar. Benim param olsa, hüsn-i rızam ile böyle kıymetdar kardeşlerimin her birisini askerlikten kurtarmak için, Bedeli nakdiye bin lira kadar da olsa verirdim. Böyle yüzer kıymetler kardeşlerimizin hizmeti Kur'aniyi Nuriye'yi bırakıp maddi cihat topuzuna el atmakta yüz bin lira kendi zararımızı hissediyordum. Hatta zekayının bu bir iki sene askerliği belki bin lira kadar manevi faydasını kaybettirdi. Her neyse, Kadir Küllişey bir dakikada bulutlarla dolmuş cevi havayı süpürüp temizleyerek.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 Fenalığın önü alındı ve teksir makinası binler nüshaları bu perde altında neşretti.